Sevhid fıtrat dinidir İyad bin Himar el-Mucaşi Radallahu anh'u şöyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün hutbesinde şöyle buyurdu Dikkat edin ki Rabbim Bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi Bugün size öğretmemi emretti Bir kula verdiğim her mal helaldir Ben kullarımın hepsini hanifler Müslümanlar olarak yarattım ama onlara şeytanlar gelerek kendilerini dinlerinden uzaklaştırdılar. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara haram kıldılar. Benim hakkında delil indirmediğim bir şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler. Şüphesiz ki Allah yer halkına bakarak onların Arap olanına ve olmayanına buz etmiştir. Yalnız ehli kitaptan kalanlar bundan müstesnadır. Hadis Müslim'de geçmektedir. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebza, babasından rivayette şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin ve akşamleyin şöyle derdi. İslam fıtratı, ihlas kelimesi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve asla müşriklerden olmayan Müslüman Hanif babamız İbrahim'in milleti üzere sabahladık. Ahmet Nesai'de geçmektedir. Bera İbni Azib, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensardan birine yatağa yattığı zaman şöyle demesini emretti. Allah'ım nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim. Senden ümit ederek ve korkarak sırtımı sana dayadım. Sığınmak ve senden sakınmak ancak sana yönelmekle olur. İndirdiğin kitaba Ve gönderdiğin nebine iman ettim Her kim bunları söyler Ve o gece ölürse Fıtrat İslam üzere ölür Buhari ve Müslim'de Geçmektedir Enes Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bir yere baskın düzenleyeceği zaman Feci doğduğu zaman Baskın yapardı Sabah ezanı dinletirdi Şayet ezan sesi işitirse baskından vazgeçer işitmezse baskın yapardı Bir defa Allahu Ekber Allahu Ekber diyen bir adam işitti Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam fıtratı üzere buyurdu Sonra o adam Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah yoktur dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cehennemden çıktın buyurdu Bu sözü söyleyen adama baktıklarında Onun keçi çobanı olduğunu gördüler Bu hadis Müslim'de geçmektedir Peygamberler Tevhid için gönderilmişlerdir Mahmud İbni Levit Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben Allah'ın Resulüyüm. Yalnızca Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak şirk koşmamaları için beni kullarına gönderdi. Hakim İbni Muaviye babasından haber verip şöyle dedi. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim ve dedim ki, sana gelmemek için parmaklarım sayısınca yemin etmiştim. Ama şimdi geldim. Seni hak ile gönderenin hakkı için seni ne ile gönderdi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Beni İslam ile gönderdi buyurdu. Adam, İslam nedir diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kalbini, Allah Azze ve Celle'ye teslim etmendir Yüzünü Allah Azze ve Celle'ye dönmendir Fars kılınmış namazı kılman ve farz kılınmış sekatı vermendir Hz. Aişe Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Ben müsamahalı Hanif diniyle gönderildim Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Kıyamete yakın bir zamanda Yalnızca Allah'a ibadet edilip hiçbir şeyin ona ortak şirk koşulmaması için kılıçla gönderildim Rızkım da mızramın gölgesinde kılındı Zillet ve küçük düşmede emrine muhalefet edenlere kılındı kim bir topluluğa benzerse o da onlardandır. Bunu Ahmet zayıf bir senetle rivayet etmiştir. Ahmet 515 isnadında Abdurrahman İbni Sabit İbni Sevman vardır ki Cel ve Tadil imamları onda ihtilaf etmişlerdir. Onlardan kimi onu kuvvetlendirirken kimi de onu zayıflatmıştır. Şeyh Elvani Allah ona rahmet etsin. Sahihül Camii'de 2831'de Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Ben Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakınıyım Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir evlatlardır Benimle İsa Aleyhisselam arasında başka bir peygamber yoktur Bu ve Müslim de geçmektedir bu peygamberlik zincirinin bir halkası olan İsa aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de en fazla bahsi geçen peygamberlerdendir. O, ey İsrailoğulları ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim diyerek Efendimiz'i müjdelemiş, Efendimiz de ben Meryem oğlu İsa'ya dünya ve ahirette insanların en yakınıyım buyurmak suretiyle Aralarındaki bu farkı kurbiyete dikkat çekmiştir. Abdullah İbni Amrul İbni As, Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şu şekilde vasfetmiştir. Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit bir müjdeci, bir korkutucu olarak gönderdik. Fetih suresi 8. ayet. Tevrat'ta da onu şu şekilde vasfetmiştir. <gülüyor> Ey peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci, bir korkutucu ve ümmilere bir koruyucu olarak gönderdik. Sen elbette benim kulum ve rasulümsün. Ben sana mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli, çarşılarda çığırtkan değildir. O kötülüğe kötülükle mukabele etmez. Fakat o kötülüğü af ve mağfiret ile karşılar. Allah sapmış olan milleti bu peygamber ile onları La ilahe illallah demeleri suretiyle doğrultmadıkça o peygamberin ruhunu asla kabzetmeyecektir. Allah birçok kör gözleri, Birçok sağır kulakları, birçok kapalı kalpleri bu tevhid kelimesiyle açacaktır. Hadis Buhari'de geçmektedir. Cübeyr İbn Mutim Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Benim 5 ismim vardır. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben o mahiyim ki Allah benim peygamberliğimle küfrü mahvedecektir. Ben o haşirim ki kıyamet gününde insanlar beni takip ederek toplanacaklardır. Ben o akibim ki peygamberlerin sonuncusuyum. Yaratan, yaratılan olmaksızın tek başına ibadet edilmeyi hak edendir. Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Ey Allah'ın Resulü Allah katında günahın en büyüğü hangisidir diye sordum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Allah seni yarattığı halde Allah'a şirk koşmandır Ben sonra günahların en büyüğü hangisidir diye sordum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yemeğini onunla paylaşmak korkusuyla çocuğunu öldürmendir buyurdu. Bundan sonra günahların en büyüğü hangisidir diye sordum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam komşunun hanımıyla zina etmendir buyurdu. Halis bu hare müslimde geçmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğu rivayet edilir. Zulüm üç türlüdür. Bir zulüm vardır ki Allah onu affetmez. Bir zulüm vardır ki Allah onu affeder. Bir zulüm vardır ki Allah onun mutlaka hesabını sorar. Allah'ın affetmediği zulüm şirktir. Çünkü Allah şirk büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. ayetinde buyurmuştur. Allah'ın affedeceği zulüm Kulların kendi nefislerine karşı işlediği zulümdür. Rafleri ile kendi aralarında işlerde emre itaat ve yasaklardan kaçınmak noktasında yaptıkları hatalardır. Allah'ın hiç bırakmayıp mutlaka hesabını soracağı zulüm ise kullarının birbirlerine karşı hayasızlıklarıdır. Allah bunların hesabını sorar ve zalimleri cezalandırır. Ali İbnu Ebi Talip e Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazda secde ettiği zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım ancak sana secde ettim ve yalnız sana iman ettim. Sana teslim oldum. Yüzüm kendisini yaratıp şekillendiren, gözünü ve kulağını yaradan Allah'ıma secde etti. Yaratıcıların en güzeli olan Allah pek yücedir. Hadis müslimde geçmektedir. Haris el-Eşari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Zekeriya oğlu Yahya Allah'ın selamı o ikisinin üzerine olsun. Kavmine şöyle dedi. Muhakkak ki Allah azze ve celle sizi yarattı ve size rızık verdi. Öyleyse ona ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Halis, Ahmet, Tirmizi, Hakim, İbn Huzeyme, İbn Hibban'da geçmektedir. Abdullah İbn Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Yahudi hahamlarından bir haham geldi ve şöyle dedi: Kıyamet günü olduğu zaman Allah gökleri bir parmağında, yer tabakalarını bir parmağında, suları ve toprakları bir parmağında, diğer mahlukatları da bir parmağında tutar. Sonra onları sallar ve ''Melik benim, melik benim'' der. Hağamın Tevrat'tan naklettiği bu sözlerine karşılık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun bu sözlerini doğrular mahiyette azı dişleri gözükecek şekilde tebessüm etti. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu ayeti okudu. ''Allah'ı gerektiği gibi takdir edememişlerdir. Kıyamet günü yeryüzü bütünüyle onun elinde Göklerde elinde dürülmüş olacaktır. Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir ve çok yücedir. Zumar Suresi 67. Ayet. Şeddat İbnu Evs, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Allah'tan bağışlanmayı isterken söylenecek sözlerin en üstünü Seyyidül İstifar şu sözlerdir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim ahdim ve sözüm üzereyim. Yapmış olduğum günahların şerrinden sana sığınırım. Üzerime olan nimetlerini itiraf ediyorum. Yapmış olduğum günahlarımı itiraf ediyorum, beni bağışla. Muhakkak ki günahları senden başkası bağışlayamaz. Her kim bu sözleri kalbinden ihlaslı bir şekilde ve sevabına kesin inanarak, gündüz vakti söyler ve o günün akşamına varmadan ölecek olursa, muhakkak ki o cennet ehlindendir. Her kim bu sözleri kalbinden İhlaslı bir şekilde ve sevabına kesin inanarak Geceliğin söyler ve sabaha ulaşmadan önce ölürse O da cennet ehlindendir Hadis Buhari'de geçmektedir Ebu Musa el-Eşari Allah ondan razı olsun şöyle der Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu İşittiği ezaya karşı Allah Azze ve Celle'den daha hilm sahibi yani hak edeni cezasını hemen Vermeyen başka bir kimse yoktur Onlardan bir kısmı Allah'a oğul isnat ederek ona Şirk koşuyorlar Allah Azze ve Celle ise onları afiyette Kılıyor ve onlara dünyadayken Her türlü rızkı veriyor Hadis Buhari'de geçmektedir Enes anhu, Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Allah Azze ve Celle cehennemde en hafif bir azapla cezalandırılan birine şöyle der Şayet yeryüzünde ne varsa senin olsaydı bu azaptan kurtulmak için onu feda eder miydin? O da evet feda ederdim diye cevap verir Onun bu cevabı üzerine Allah Azze ve Celle şöyle der Ben daha sen henüz Adem'in sulbündeyken ben senden bundan çok daha kolay çok daha basit bir şey istemiştim o da bana hiçbir şeyi şirk koşmamandı. Ancak sen bundan kaçındın ve bana şirk koştun. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah azze ve celle sizin için üç şeyden razı olur ve üç şeyden de hoşlanmaz. Yalnızca kendisine ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak şirk koşmamanızdan, Toptan Allah'ın ipine sarılıp ayrılığa düşmemenizden razı olur. Boş sözden, çok soru sormaktan ve mali, malın zayi edilmesinden hoşlanmaz. Tevhidin Hasenesinin Yüceliği Abdullah İbni Amr, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına üzerinde cübbe olan bir bedevi geldi ve dedi ki bu arkadaşınız her çobanın kadrini yükseltmek, her at sahibinin de kadrini alçaltmak istiyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öfkeli bir şekilde ayağa kalktı ve bedevinin cübbesinin yakasını tuttu ve adamı salladı. Sonra da üzerinde akletmeyen birisinin elbisesini görmüyorum buyurdu. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geri döndü ve oturdu. Ardından şöyle buyurdu. Nuh'a Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Ölüm yaklaşınca iki oğlunu yanına çağırdı ve şöyle dedi. Sizin için vasiyette bulunacağım. Sizlere iki şeyi emreder iki şeyden de yasaklarım. Sizleri şirkten ve kibirden yasaklarım. Sizlere la ilahe illallahı emrederim. Şayet göklerle yer ve bu ikisi arasındakiler terazinin bir kefesine konsa Diğer kefesine de la ilahe illallah konsa Muhakkak la ilahe illallah ağır basardı Şayet gökler ve yer bir halka olsaydı ve onun üzerine konsaydı Muhakkak halka çatlar veya kırılırdı Sizlere subhanallahi ve behamdiyi emrederim Muhakkak ki bu her şeyin namazıdır Duasıdır Her şey onunla rızıklandırılır Hadis Ahmet Hakim 7101'de geçmektedir Ebu Said ve Ebu Hureyre Allah onlardan razı olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Şöyle buyurduğuna şahitlik etmişlerdir Bir kul La ilahe illallah Allahu Ekber Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur Allah en büyüktür derse Allah azze ve celle kulum doğru söyledi Benden başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur Ben en büyüğüm der Bir kul La ilahe illallahü vahdehu Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur Yalnız o vardır derse Allah Azze ve Celle Kulum doğru söyledi Benden başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur Yalnız ben varım der Bir kul La ilahe illallahü la şerikeleh. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur Onun hiçbir ortağı yoktur derse Allah Azze ve Celle Kulum doğru söyledi Benden başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur benim hiçbir ortağım yoktur der. Bir kul La ilahe illallahül La ilahe illallahü lehül mülkü ve lehül hamdü Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır derse Allah azze ve celle Kulum doğru söyledi. Benden başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Mülk benimdir ve hamd banadır der. Bir kul La ilahe illallah La hevle ve la kuvvete illa billah Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur derse Allah azze ve celle kulum doğru söyledi Benden başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur Benden başkasında da güç ve kuvvet yoktur der Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle derdi Her kim bunu hastalığında söyler Sonra da ölürse ona ateş dokunmaz. Hadis Buhari ve İbn Macede geçmektedir. Abdullah İbni Amr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü herkesin önünde ümmetinden bir adam çağrılır ve o kişi aleyhinde 99 liste açılır. Her bir listenin uzunluğu göz alabildiğine uzundur. Sonra kendisine bunlardan bir şeyi reddediyor musun denilir. O da hayır ya Rabbi der. Senin bir özrün veya bir iyiliğin hasenen var mı der. Bunun üzerine adam korkar ve hayır ya Rabbi der. Allah Azze ve Celle bilakis senin benim katımda iyiliklerin hasenatın vardır. Bugün sana zulmedilmeyecektir buyurur. Onun için küçük bir kağıt parçası çıkarılır. Üzerinde eşhalü alla ilahe illallah ve Muhammeden abdu ve rasuluhu ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve resulüdür şehadeti vardır. O adam der ki: "Ya Rabbi, bu kadar büyük listenin yanında bu ufacık kağıt ne ifade eder ki? Kendisine sen asla zulme uğramayacaksın denilir." Bunun üzerine koskoca listeler terazinin bir kefesine, o küçücük kağıt parçası da diğer kefesine konulur. Listeler hafif gelirken kağıt parçası ağır basar. Hadis, Tırmizi, İbni Mace, İbni Hıbban ve Hakim de geçmektedir. Muaz İbni Cemel, Cebel, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Şöyle buyururken işittim Her kimin son sözü La ilahe illallah olursa O kimse için cennet Gerekli olur Hadis Ahmet ve Ebu Davud'da Geçmektedir Talha İbnu Ubeydullah Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Şöyle buyururken işittim Ben Öyle bir kelime biliyorum ki Bir kimse ölüm anında Onu söylediğinde muhakkak Onunla rengi parlar Ve Allah ondan sıkıntılarını Giderir Cabir Radallahu anh'u Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı Şöyle buyururken işittim: Zikrin en üstünü La ilahe illallah sözüdür Duanın en üstünü ise Elhamdülillah sözüdür Tırmızı ve İbn-i Mace'de geçmektedir hadis